Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürzab. Ben Kerem Doğan. Bir pazartesi günü daha birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu yayın döneminin ilk programını dinleyemeyenler varsa eğer, biz bir başlık değişikliği yaptık gene. Her yayın dönemini bir taze kanla başlıyoruz. Tezatlar barındıran ikili sözcüklerle ilerleyeceğiz bu önümüzdeki yayın dönemi. Zaten geçen programımızda da bu tezatlar ve zıtlığın bunların dayandığı anlamların hem felsefede hem günlük hayattaki manaları üzerine konuştuk. Şimdi Kerem'de bu tezat kavramı üzerine çok güzel bir alıntı var. Evet radyoda da çok sık sık değinilen bir rahmetli diyelim Eduardo Galeano'nun. Sevgili Galeano'nun e, sel yayınlarından e, e, hikaye avcısı diye bir kitabı çıktı. Orada bir buluşmalar diye bir hikaye var. E, Meksikalı gece tanrısı, siyah tanrı Tezcatlipoca, oğlunu gökyüzünün müzisyen timsahlarının yanında şarkı söylemeye gönderdi. Güneş bu buluşmanın olmasını istemiyordu ama yasak güzellik onu umursamadı. Ve gökyüzüyle yeryüzünün seslerini bir araya getirdi. Böylece sessizlikle ses, ilahilerle müzik, gündüzle gece, karanlıkla renkler birleşti ve birlikte yaşamayı öğrendiler. Ya çok güzel ya. Evet bence de çok Gerçekten güzel. Gerçekten çok güzel. Tam da bu e, tezatın ayrıştırıcı değil birleştirici olması gereken yanını üzerinde duruyor. Birinci programda da çok bahsetmiştik bundan. Efendim biz e, hep e, sözcüğün e, anlamı üzerinde konuştuk. E, Öyle de devam edeceğiz ikinci programımızda. Hı hı. Ak ve Karaydı seçtiğimiz aslında ikili. E, kamusla Güreş, güres gmail.com'u, kamusla güreş twitter adresimizi hatırlatalım. Hemen. Kolektif evet. yayınlandığına teşekkür edelim. kolektif kitaba. Destekleri için. Hı hı. Ee, biz e, görsellerimizi e, Twitter'dan eş zamanlı olarak hep e, sizinle paylaşacağız. Oradan bakabilirsiniz. Keza Açık Radyo sayfasından da eski programlarımıza ulaşabilirsiniz. Bir çalışma yöntemimiz var sevgili dinleyiciler. E, kelimelerden, e, bulduğumuz kelimeler üzerine bir biraz kafa yoruyoruz hep beraber. Didem ayrı kafa yoruyor. Ben ayrı kafa yoruyorum. Onun üzerine bir yerlere varıyoruz. E, vardığımız yer e, çoğu zaman e, kelimeler oluyor e, onun üzerine düşünmeye devam ediyoruz evet tam ee, da yöntemimiz bu hı hı. E, pek çok sözcüğe ulaşıyoruz o sözcükleri de aynı zamanda paylaşıyoruz sizinle hem Twitter'da hem de Açık Radyo e, program sayfamızda Şimdi e, klasik Türk Dil Kurumu e, sözlüğü ve deyimlerden e, bahsederken e, başka sözlüklere de yer verdik. Argo sözlüğünden bahsettik. E, şimdi ben Kemal Ateş'in saklı sözlüğünden bahsedemediğim birkaç e, deyim e, kalıplaşmış hı hı hı. söz vardı. Onları paylaşabilirim. E, ak çözüp karalar bağlamak. Yaz tutmak için kullanılıyor hem akın hem karanın içinde geçtiği bir ifade ve gene akı olumluyup karayı olumsuzlayan bir evet, yaklaşım. Yaz hikayesinde birçok kültürde siyah renk hakim. Evet. Ee, Seramunilerde işte cenazelerde vesaire hani çok kullanılan bir kıyafet rengi diyeyim. Yani sözcüklerden biri yaz da olabilir. Tabii maten yaz diyebiliriz. Beyazla ilgili de e, hatta beyaza geçmeden tek bir şey söyleyebilirim belki Sevat var e, Arapçada Esvet'ten geliyormuş Hı. o da kara anlamlı e, aslında yazı ve karalamaya da Sevat deniyormuş o benim ilgimi çekti Hı. çünkü koyu renkle yazılıyor bir de siyah kalem diye bir çizer vardır çok meşhur çizimlerini beğenirim Efendim akla ilgili olanlar e, olumlu genelde geçen defa kötü, pis, tekinsiz anlamların karanın öne çıktığını söylemiştik. Mesela aklanmak var direkt bizi masumiyete götürüyor. Hı hı. E, Beyaz Türkler dediğimiz bir e, grup var orada seçkinci bir yaklaşım oluyor. Evet. Hoş karanın da seçkini vardı ama hı hı. geçen program konuştuk. Beyaz yalan daha böyle suçsuz temiz bir evet. yalan oluyor. Beyaz büyü var. Beyaz, daha, evet. beyaz Hı, büyü bilmiyordum. Kara büyü biliyorum. Neymiş? <gülüyor> beyaz büyü. Beyaz büyü de işte daha masumane büyü. <gülüyor> ha, masumane büyüsü. Ha mesela yüz vermeyen kocası eve dönsün falan gibi. <gülüyor> evet, evet. Öbür kadına ölsün <gülüyor> diye değil ya. <yani>. Ben <gülüyor> sütten çıkma ak kaşık var. burada böyle bütünüyle masumiyeti altını çizen bir ifade. Kızın beyaz açısından beyaz adam Aa, çok masumsuz. Yani evet. o anlamda bakmak evet. lazım toplumların bakışları. Beyaz adam geldi. Zaten biz şuna dikkat ettik Kerem'le. Bununla ilgili güzel bir çalışma da yapmayı düşünüyoruz. İleriye dönük. Şimdilik sürpriz olsun sevgili dinleyiciler. Netleşince sizinle paylaşacağız. Şimdiye kadar ele aldığımız bütün sözcüklerin ama yani hayvandan, bitkiden tutun işte sokağa işte cehenneme kadar hepsinin içinde hem olumluluk hem olumsuzluk barındırdığını, sürekli birbiriyle çatışan bir ...toplum, kültür, din... Evet. ...farkı barındırdığını gördük. Ee, devam Bu bizi ediyoruz. Bizi zenginleştiriyor aynı zamanda. Evet, zenginleştirmeye... ...devam etse keşke... ...işte ayrıştığı anda... E, evet. ...zenginleştirmiyor oluyor. Bu evet. çağrışımlara, değil mi... ...hani devam edelim, neler çalıştırıyor bizde. Evet, bembeyaz bir sayfa... <gülüyor> evet, evet, bembeyaz sayfa Ak Akgerdan var mesela, değil mi? Hmm. Akgerdan, yani yine bir olumluluk, güzellik... Evet. E, ...belirtiyor... Alnak sırtı pek denir. Alnı çok da, Evet, çok namuslu. Alnak namusluyuz. Evet, şerefli. O sırtı pek başka bir şey ama değil mi yani? Sanki böyle... Tabii daha başka bir hani, şey. Evet. Ee, i̇çi kararmış dedik, gözü kararmış var. Karartılmış var. Karartma geceleri var mesela bir romanda değil mi? Hmm. Filmi de ee, sanki yapılmıştı. Filmi de var, Tarık Akan'ın oynadığı. Ee, karartma geceleri tabii... Bir sürü ee, darbe tarihi darbe evet. şeyleri hatırlatıyor. Kıbrıs çıkartmasını hatırlatıyor. Ee, delikanlı adam renkli takım tutmaz var. Aa <gülüyor> evet. Çarşı grubunun. Ha, e çarşı doğru. E ben de şey var aslında hemen sen bunu söylemişken o paylaşıma geçeyim mi? Sadece siyah beyaz olan şeylerin bir listesini çıkarmaya çalıştım. Ben e Paylaşırken dinleyicilerimizin aklına başka şeyler de gelecektir. Bizimle paylaşabilirler Twitter sayfamızdan. Ee, şimdi ying yang var. Aslında bu tezatın e, altında e, yer verebileceğimiz bir kavram. Ying yang bizim gerçekten de tezatlardan varılması gereken e, olumlu sonucumuz belki. E, her olumsuzluğun içinde olumluluk ya da olumluluğun olumsuzluk evet, barındırdığı genel bakışı. E, onun dışında doğada pek çok şey var Beşiktaşının dışında doğadakilere bakıyorum. Dalmatyalı köpekler. Tabii mutlaka diyeceğim bir sürü var. Tabii mutlaka. Var yani. hemen Juventus var aklımıza ama. Beşiktaş geliyor. Ben o kadar da iyi anlamadım futbolda. Hayvanlardan panda var. E, Saksan var... E, ...zebra var... Saksan deyince ben Muzaffer Çorlu'yu bir anmak istiyorum... ...kargada Buyur. saksağına değinememiştik... ...sürekli günah çıkartıyorum... E, penguen var... ...evet zebra var tabii başta en belirgin... E, ...piknik pijaması var... ...siyah beyaz... Diyorum. ...ama onun her rengi <gülüyor> olabilir yani... ...Holstein'in ekler var... ...ama siyah beyazı ma ma Vakbul. makbuldür... Tabii, ...en bilin yani. en ...öyle çizilir pantolon niyetini Selçuk Erdem'in mi öyle pijamalı bir adamı vardı hep çizdiği o başka birinin çizmemiydi Yiğit Özgür'ündü galiba ben şimdi yanlış bir şey söylemeyelim ee, şimdi yüz binlerin karşısında dermiş <gülüyor> efendim başka e, zar var, tabi, zar var. Evet. piyano tuşları var evet bütün klavyeler hatta evet, siyah beyaz e, aynı zamanda hep siyah beyaz filmler ve fotoğraflarla da hem bir nostalji hem de monokrom e, bir takım e, ...görselleri hemen anımsayabiliriz. Ee, şimdi... E, ...siyah beyazdan giderken... E, ...şöyle bir şey... E, ...konuştuk Kerem'le... E, ...hiç içinde ak, kara... ...siyah, beyaz sözcüklerini... ...barındırmamasına karşın... ...bir takım... E, ...sözcük ve kişi adları... ...bize direkt rengi çağrıştırıyor. Hmm. E, hadi bir deneyelim. Hadi bir deneyelim. Mesela Lumumba... Evet. ...Martin Luther King... Malcolm X, X. Rosa Parks, Obama, Obama, Mandela bunlar <gülüyor> isimler. Ee, sonra Kerem'le dedik ki böyle aklımıza geldiği zaman beyazı çağrıştıran herhangi bir kişi var mı? Biz hayli düşündük bulamadık. Ee, çok beyaz tenli de olsa, beyaz Türk de olsa, ırkçı da olsa herhangi bir kişinin adı direkt beyazı çağrıştırmıyor ama bu isimler siyahı çağrıştırıyor. Belki siyah olma adına verdik. Belki meşhur bir albino olsaydı. Çokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Belki. Ha tabii bir de albino kelimesini de kesinlikle gidebiliriz. Ee, özel isimler dışında köle, blues, caz, Afrika gibi sözcükler de direkt siyahı çağrıştırıyor. Beyaz da biraz daha farklı bir durum var. Bu kelime kullanıldığında renk anlatılmak isteniyor bazen. Pamuk, kar gibi sözcükler. Hı hı. Gelinlik hep beyaz oluyor. Beyaz yani gelinlik, Klasik evet. yani böyle alternatif. Onun kökenleri var tabii yani ona evet. da bakacağız. Sende yani var değil mi? Kefen de evet, aynı evet. şekilde. Bir aksakallı dede vardır rüyalarda hep görüyoruz. ...çıkan bazılarına... ...heviciler, hevi metalciler deyince akla gelir biraz... ...anarşizm deyince akla gelir, ne? siyah... ...ha siyaha geçtin, <gülüyor> evet... ...evet tabii, hep siyah giyerler baştan aşağı... ...o evet. da bir tür karizma bizim ilk programda... ...bahsettiğimiz... ...efendim, e, şimdi bu kadar... ...siyah ve beyazın arasında... ...bir gri var aslında... ...bizim sözcüğümüz gri değil ama sürekli... ...o ara bölge ve uyum bulma çabası... ...içinde olduğumuz için gri'nin de hakkını... ...yemek istemedik... Hakkını vermeden önce bir şarkı arası verelim. Evet. Devam evet, edeceğiz. Evet parçamız bademden kara değil mi? Siyah sürme çekilir Kara Alisüm bürü bir çerler, ağlar beyler içerler kahvede kara değil. Inşallah, Karadunlu beytullah. Karaca olan der inşallah, görenlerdesin maşallah. Karaca olan der inşallah, görenlerdesin maşallah. Karaca olan der inşallah, görenlerdesin maşallah. Karadunlu beytullah, örtüsü karad değil mi? Kara değil mi? Bana kara diyen değil ver Gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin Kaşların kara değil mi? Beni kara diye yerme Mevlam yaratmış o görme Ala göze siyah sürme Çekilir kara değil mi? Kara dolan der inşallah Görenler desin maşallah Kara doldu bir sular kara değil mi gözlerin kara mi örtüsü Kara mi Badem'den dinledik Kara Değil Mi Karacaoğlan'ın... Alkışla bitti fark ettim mi? Evet konser Alkışlar kaydıymış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇nşallah bize de vardır. Karacaoğlan'ın güzel sözleriyle bu şarkıyı da çok severim. Sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş. E, Ak kara siyah beyaz sözcüklerinin tezatı üzerinden devam ediyor. Evet e, her zaman hani her daim yararlandığımız sözlüklerden Larus sabahtım gerçekten çok zengin bir takım notlar aldım ilgimi çeken beyazla ilgili işte ilk çaket ve Latin Amerika topluluklarında beyaz saflığın başlıca simgesi saflığa varmış zaten evet, antik Roma'da senato seçimine katılacak olan adaylar beyaz giyinirlermiş didemcim Doğru hep böyle <gülüyor> ben de şey evet öyle giyiniyorduk <gülüyor> gibi filmlerde öyle oluyor. Rönesans <gülüyor> ee, estetiğinde bir kadının üç olmazsa olmazı buna kızacaksın biliyorum teni, ha. dişleri ve elleri beyaz olması gerekiyormuş ha. efendim. İşte aynen senin ak yerdeni hatırlıyoruz. Evet. Ee, 1854'te lekesiz doğum dogmasının dokuzuncu e, Pius tarafından kabul edilmesiyle Bakire Meryem'in renkleri arasında mavi'nin yanına Eklenmiş beyaz, beyaz böyle bir türün var. 18. yüzyılda soylu genç kadınlar bekaretlerini kanıtlamak için sunaklara beyaz kıyafetlerle giderlermiş efendim. Hmm, doğru. Vaftiz edilen ve kudas ayininde bulunan bir kişinin beyaz giymesi tanrı tarafından seçilmiş ve günahlarından arınmış olduğunu gösterilmiş. Bak bak nelere varıyoruz hangi kelimelere değil mi? Saflık. Evet yani bu arınma. çok eski aslında kültürlerden gelen bir takım bilgiler ve simgeler ama bugüne de nasıl geldiğini göreceğiz. Saflık arınma dedin. Hala da hani etkileri devam ediyor. Mesela bizde de İslam topluluklarında hacılar kutsanmak için beyaz ihram giyiyorlar Doğru. biliyorsun. Eski hayitten bir alıntı var semboller sözünde. Beni çörtük otuyla arındır ki... ...saf olayım, beni yıka ki kardan bile beyaz olayım. Hmm. Mezmurlar bölümünde geçiyor. Hmm. E, ateşkes ve barışım simgesi yani hatırlarsın o beyaz bey bayra bayrak hikayesini. E, Yunan mitolojisinde iktidarı temsil eden beyaz boğalar var. E, Fransız devriminde beyaz rengi, monarşiyi temsil ediyor beyaz renk. Hmm, bunu bilmiyordum. Hı -hı. E, beyaz büyü, <gülüyor> <Ya> söylemişti, <gülüyor> kötülük barındırmayan büyü. Ee, ...bunlar var semboller sözcüğünde... ...aslında şey de... Beyaz ...günümüze gelince böyle... E, ...mesela biraz da klişe filmlerde tabii... E, ...olumsuz kişilere siyah... ...olumlulara beyaz giydirme... ...çok böyle yapılan... ...kaşırı evet, e, klasik bir seçim... E, ...semboller sözcüğünün... ...zengin alıntılarına devam edeyim... ...siyaha bakacağız biraz da... Hı hı. E, e, ...yine eski Mısır'da... ...ölümü sembolize ediyor... ...Osiris'in, Anubis'in... ...Pıtağ'ın ölümle yeniden... ile bağdaştırılan... ...tüm tanrıların derisi siyahtı... ...diyor. Ya da yeşilmiş. Ha, doğru, Anubis e, çakaldı değil mi? Çok da böyle güzel bir figürdür. Hmm. Eski Mısır'ın adını aldığı... ...ve Nil tarafından sürüklenen... ...balçın rengidir. E, kemet... ...siyah toprak anlamına... ...gelmektedir diyor. E, Efesti Diyana... Demeter e, ...den dolayı da ...Anatançıların siyah temsil ettiği birçok mitolojide yer alıyor. Ha bir de toprak olayı vardı. Bir toprak sözcüğünü de e, Hı -hı. yapmıştık. E, orada da e, Demeter toprak zaten hep kara toprak. Ben de Arşık Reis'i andım şimdi. E, evet. Simyacılıkta kullanılıyor siyah. E, siyahlık taşta ortaya siyah e, taşta ortaya çıkılması veya dönüştürülmesi gereken gizli bir cevherdir diyor. Siyah taştan saklanmış bereket ve ruh çıkarılmaktadır. Böylelikle siyah bilinmeyeni, saklananı, derinlerde gizlenmişi temsil etmektedir diyor. Hı, gizli ve gizemli sözcüğünü evet, de Evet, öyle. Eski Yunan tıbbında dalak tarafından salgılanan siyah dalak tarafından salgılanan siyah safra kötü huyların ve karamsarlığın sembolüymüş mesela. Hı. <gülüyor> Çok zengin gördüğün evet, gibi. Evet. Ee, o kadar temel iki renk ki aslında. Evet. Hristiyan ortaçağında ve pagan antik çağında şeytani karanlık varlıkları temsil ediyor siyah. Hatta bundan dolayı da siyah hayvanlar kurban ediliyorlarmış. Öyle mi? Evet. Kurban ee, e, bitmedi evet. Mussolini'nin e, rengi meşhur faşistler. Doğru faşist, siyah bayrakları vardı. Evet. Aynı zamanda işte korsanların, anarşistlerin, rakçıların rengi. İlk tarihli. programda bahsetmiştik adalet çalışanlarının, kıyafetlerinin rengi e, bir yandan da işte otoriteyi mahkum edilmeyi ve tehdidi de hani içinde barındırıyor bir anda. Doğru. Evet. Sen e, Ambrose Beers'ten bahsedecektin. Evet şeytanın gir sözlüğü <gülüyor> gireyim e, Metis'ten basılmış şeytanın sözlüğü de e, çok sık kullandığımız kaynaklardan biri. Ambros Beers'te pek çok kelime seçmiş e, akı karayı siyahı beyazı barındıran aklanmak. Bir dizi suç ve kötü alışkanlıktan birinin kazara unutulması. Hmm. adı üzerinde ola ki daha evvel programımızı dinlememiş dinleyicimiz varsa e, Ambrose Beers hep şeytanlık ederek sözcüklere yaklaşıyor. Bu ne biçim bir anlam demesinler. E, beyazın karşılığı da siyah Ambrose Beers'in şeytanın sözünde. Ee, buradan ben e, ileriki programlarımızda tarihteki beyaz ve siyahın duruşuna da bakacağız Kerem'le. E, şeyi anımsadım yeri gelmişken paylaşmak istiyorum. Hani bu siyah ırk, ırkçılık yapılan onlara mezalimler e, siyahları beğenmeme sevmeme e, hali... Düşünüldüğünde aslında e, son dönemlerde yapılan antropolojik ve arkeolojik e, araştırmalar e, beyazın kökeninin de siyah da olduğunu düşündürüyor bize. Çünkü herkes Afrika'dan gelmiş aslında. Buradan Bros Bir'sin <gülüyor> beyaz siyah diye açıklaması hemen bana bunu düşündürdü. Devam edeyim. Beyaz yalan e, Bir'se göre henüz tecrübe kazanıp olgunlaşmamış yalan. Müzmin bir yalancının hakikate en çok yaklaştığı nokta demiş. Hmm. Kara cahil bilginin sizin aşina olduğunuz türlerinden bir haber olup sizin bir haber olduğunuz türlerine sahip olan kimse hmm. ve en sonda kara çalmak <gülüyor> iki tane tanım var birisi biri biri hakkında yalan söylemek diğeri biri hakkında hakikati söylemek. Hmm, kara güzelmiş. çalmak da, tam da böyle. Sözlüklere devam edelim. Simgeler edelim, Sözlüğü var Esat Korkmaz'ın Ak. Orada Özellikle Asya tasarımlarında e, gök tanrı ülgeni temsil ediyor. Şamanizmin göksel tasarımlarını simgeliyor. Ak ata diye bir e, kavram var. İlk adam. Altay mitolojisinde insanlığın atası hmm, olarak Adem geçiyor. Evet. Ak geyik var. Göktürk mitolojisinde e, su köke, kökenli olduğuna inanılan e, deniz tanrıçasının simgesi. E, beyaza baktım yine Esat Korkmaz'dan. Çin halk inancında yaşlılık. Sonbaharı temsil ediyormuş. Yaşlılık çok anlaşılır evet. ama. Evet, bekareti evet. temsil ediyor. Metali temsil ediyormuş metali. Ee, Çin kökenli astrolojik tasarımlarda Venüsün simgesiymiş aynı zamanda. Hı. Bu hoşuma gitti. Beyaz çiçek almak Çin halk geleneğinde seçilmiş törenlerde kadınlar tarafından beyaz çiçek almak simgesel anlamda erkek ya da kız çocuk istemek anlamına gelirmiş. Ha kız veriyor şeyi e, beyaz çiçeği öyle mi? Evet. Hı. Ee, ama çok zengin gerçekten beyaz horozlar, beyaz kaplan, beyaz işte koç, beyaz kaz var oğlu var onlarla ilgili paylaşımları e, Twitter'dan yapacağım ee... yapacaksın, bakınız Kerem söyledi yapılmamışsa e, sorumluluk onda sevgili dinleyiciler evet. istersen beyaz kaplan falan yok oradan yapayım sürpriz olsun diyor, pekala ee, sevgili dinleyiciler e, yeni yayın dönemimizin ikinci programından. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyoruz size. İyi haftalar. İyi haftalar, haftaya. görüşmek üzere. Evet, gene Akla Kara'da birlikte olacağız.